Mersin Gümrük Meydanı Yürüyüş Rotası Gümrük İskelesi Çukurova, Amerikan İç Savaşı sırasında küresel pamuk üretimi için yeni ekim alanları arayanlara önemli bir imkan sunuyordu. Ovanın ürettiği pamuk da liman üzerinden dünyaya satılmaya başladı. Mersin böylece bir ticaret kenti olarak hızla gelişmeye başladı. Resmi kayıtlara göre kentin ilk iskelesi 1830 yılında Hüseyin Ağa tarafından yoğurt pazarını denizle ilişkilendirmek için yapılan tahta iskeledir. Yine de ticari olarak önemli ilk iskere 1860'lı yıllarda inşa edilen gümrük iskelesi sayılır. Deniz kıyısına dökme taşların üzerine oluşturulan podyumun ucuna balta yarması ağaç ve merteklerin yerleştirilmesiyle inşa edilmiştir. Bu iskele 1961 yılında Mersin Limanı açılana kadar ekler ve yenilemelerle kullanılmıştır. 1950'li yıllarda 110 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olduğu bilinmektedir. İskelenin ortasında yolcu salonu olarak kullanılan ahşap bir yapı vardı. Yolcular açıkta demirlemiş gemilere motorlarla götürülürdü. Yükler de gemilere yüklenmek üzere malnalara bindirilirdi.